Bismillahirrahmanirrahim. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب ve والصلاة والسلام على رسولنا Ulumul Kur'an dersimize devam ediyoruz. Metnimizin ikinci bölümüne gelmiştik. İkinci bölümün de altı çeşitten oluştuğunu söylemiştik. Bugün son iki çeşidi göreceğiz. Yani beş ve İkinci bölümün beşinci ve altıncının nevlerini göreceğiz. Neymiş onlar? El-Khamisu ve-Sadisu, beşinci ve altıncısı, el Raviler, ve Hufazu ve Kur'an hafızları, Mine-Sahabeti ve-Tabi'in, Sahabeden ve-Tabi'inden. Ellezine onlar ki, Uçtihiru, meşhur oldular, bi hafz i kuran ı Kerime'yi hıfz etmek ile, Ve-Iqra'ihi, ve başkalarına okutma ile, başkalarına ders vermek ile Kur'an-ı Kerim'de meşhur olan sahabe ve tabiini anlatacak bize. Burada hemen hemen 65. beyt'e kadar yani 54. beyten 65. beyt'e kadar hep isim verecek. Bu isimler kimler? Bunlar sahabeden ve tabiinden Kur'an-ı Kerim'in hıfzı ve Kur'an-ı Kerim'i başkalarına okutma ile meşhur olanlar. Peki niye bunları bize zikretti? Yani niçin bu isimleri bize verdi? 65. beytin sonunda, son cümlesinde bunun sebebini de bize söylemiş olacak. Ne dedi? Birinci beyti okuyorum. 59. beyti okuyorum. Ali'yü, Uthman'u, Ubey'yun, Zeyd'u, ve libni Mes'ud'in, bihâza, Sa'd'u. Atlamadım değil mi? Doğru okudum. Evet. Ali, Osman, Ubey, Zeyd ve Sa'du. Bu birinci beytimiz. Ali, Osman, Ubey, Zeyd Dört tane sahabe söyledi. Ve İbni Mes'ud'un ve İbn Mes'ud için vardır bihâdâ. Bununla yani Kur'an-ı Kerim'i hafız etme ve Kur'an-ı Kerim'i başkalarına okutma konusunda Sa'du mutluluk vardır. Yani İbn Mes'ud bu konuda büyük bir pay elde etmiş, bundan mutlu olmuş, bu işi güzel bir şekilde icra etmiş sahabelerden bir tanesidir diyor. Burada ilk başta bize zikretmiş olduğu sahabe bu Ali radiyallahu antır. Ali radiyallahu an normalde kiraat imamlarının kendisinden kiraat nakletmiş oldukları sahabelerden bir tanesidir. Yani kiraat imamlarının Allah Resulüne Kur'an'ılatlerini ulaştırırken senetlerinin içerisinde var olan sahabelerden bir tanesi Ali radıyallahu an'dır. Lakin Ali radıyallahu Kur an Kur'an-ı Kerim'in hafızı ve insanlara onu okutmayla meşhur olmaktan ziyade Kur'an-ı Kerim'in fıkhiyle daha çok meşhur olmuş sahabelerden bir tanesidir. Yani evet bu konuda mesela Allah Resulü vefat ettiğinde sahabelerin çok az kısmı Kur'an-ı Kerim'i hafız etmişlerdi. Yani tamamını başından sonuna kadar hafız eden çok az sahabe var idi. Bunlardan bir tanesi de Ali radıyallahu anh'tı. Ama Ali radıyallahu anh hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'in karisi, onu insanlara ders veren bir mukri gibi değil de daha ziyade kendisinden önceki üç tane halifenin de kadısıydı. Yani Ebubekir radıyallahu an’ta, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh kadı olaraktan Ali radıyallahu anh'ı kullandılar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in fıkı üzerine en iyi sahabelerden bir tanesi o idi. Hatta Abdullah İbn Abbas daha sonraki dönemlerde diyor ki Sika olan biri bize Ali'nin fetvasını aktarırsa onu geçmeyiz. Yani bunu o dönemde yaşayan bütün küçük sahabeler için söylüyor. Yani biz küçük sahabelere diyor güvenilir bir ravi. Niye özellikle bu kaydı düşüyor? Çünkü hakkında en fazla rivayet uydurulan sahabe kimdir? Ali radıyallahu anh'tır. Sika bile bize Ali'nin bir konudaki görüşünü aktarırsa onu geçmeyiz. Orada dururuz diyor. Demek ki Ali radıyallahu anh her ne kadar Kur'an hafızı olsa da bir kari olarak bilinse de sahabe arasında bu yönüyle değil daha çok kada ve fetva yönüyle ön plana çıkmış olan sahabelerden e, bir tanesidir diyebiliriz. İkincisi Osman e, radiyallahu anh'tır. Osman radiyallahu anh da e, küçük sahabelere ve tabi'inlere Kur'an-ı Kerim'i okuyan sahabelerden bir tanesiydi. Hani hatırlarsanız meşhur bir söz var daha önce de söylemiştik. Ebu Abdurrahman'ın söylediği bize Kur'an okutan sahabelerden Osman ve i̇bn Mes'ud gibileri dediler ki biz Allah Resulü'nden 10 tane ayet öğrendiğimizde onun içindeki ilmi ve ameli öğrenmeden yeni bir 10 taneyi öğrenmezdik. Burada İmam Taberi naklediyordu bunu bir de Musannafta vardı bu rivayet. Bu rivayette dikkatimizi çeken şey ne? Bize Kur'an okutanlardan i̇bn Mes'ud ve Osman yani birçok sahabe aslında onlara Kur'an okutmuş. Kur'an'ın nasıl okulacağını, nasıl eda edileceğini öğretmiş. Lakin iki tane sahabenin yeri aydı. Bunlar kim? Osman radıyallahu anh ve İbni Mesud radıyallahu Lakin Osman radıyallahu anh her ne kadar Kur'an-ı Kerim'in kariliğinde, yani karilerinden olsa da kendisi başkalarına okutmak cihetiyle değil de Kur'an-ı Kerim'i okuma cihetiyle meşhur olmuş bir sahabedir. Yani mesela Allah Resulü'nün sahabelerinin özelliklerinden bir tanesi de her biri kendilerini Allah'a yakınlaştıracak bir amelde öne çıkmışlar. Yani o amel neredeyse onun kimliği haline gelmiş. İkisi, kimisi iyi bir mücahit, kimisi iyi bir alim, kimisi iyi bir tasadduk eden, sadaka veren bir insan. Kimisi de Osman radıyallahu anh gibi e, Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyanlardan bir tanesi. Hatta rivayet olunuyor ki Osman radıyallahu anın her gece sabaha kadar Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunduğu. Yani namazdan daha ziyade Kur'an-ı Kerim okudu. Belki e, biliyorsunuz zaten şehit olduğu günde yani hariciler, bagyiler onun evini bastıkları günde gündüz vaktiydi. Osman an Kur'an'dan Hizb'ini okurken e, şehit oldu. Bu şu söz de ona aittir. Lauta hurat kulubuna menshab ma Kelam Ya kelamirabbina. Şayet kalplerimiz arınıp temizlenmiş olsaydı Rabbimizin kelamından doyması mümkün değildi. Sözü de yine ona ait bir sözdür. Yani o şunu söylemek istiyor. İnsanlar kalplerinin temizliği oranında Kur'an-ı Kerim'den istifade ederler veya Kur'an-ı Kerim okuyabilirler. Gerçekten de öyledir. Ee, mesela Kur'an-ı Kerim, öyle e, her o, okumak isteyen insanın okuyabileceği bir kitap değildir. Gönlü şarkıyla, türküyle, ondan sonra boş sözle, gıybetle, zanla dolu olan bir insan, önüne Kur'an-ı Kerim'i koysanız bile, istese bile Kur'an-ı Kerim'i çokça çok fazla okuması mümkün e, mümkün değildir. Yine ona nispet edilen bir söz var. Bana diyor sizin dünyanızdan üç şey sevimli oldu. Bir tanesi fakir olan insanları doyurmaktır. Bir tanesi çıplak olan insanları giydirmektir. Bir tanesi de Rabbimin kelamını tilavet etmektir diye. Üçünü de salih amel olan üç tane güzel şeyi sayıyor. Bu da Osman radıyallahu anh. Bir de hani şunu da zikretmekte fayda var. Osman radıyallahu anh'ın belki de Kur'an'a olan sevgisinden ötürü Allah azze ve celle sahabeler arasından Kur'an-ı Kerim'i toplayıp e, tek bir mushaf haline getirip tek bir mushaf olarak Kur'an-ı Kerim'in yayılması vazifesini de Osman radıyallahu anh'a yüklemiş. Yani bu şu demek, kıyamet gününe kadar her Kur'an okuyan insandan Osman radıyallahu anh'a ecir ecir gidecek. Niye? Çünkü Kur'an'ı tahrif olmaktan veya yani Kur'an zaten Allah tarafından korunmuş da okumada Kur'an-ı Kerim'in yanlış okunmasından Kur'an-ı Kerim'i koruyan kişi Allah azze ve celle buna... Osman radıyallahu anh'ı buna sebep kılmış. Bu da onun meziyetlerinden bir tanesi. Osman radıyallahu anta o dönemde Kur'an okutan ve Karilerin senedinde ismi geçen sahabelerden bir tanesi. Bir üçüncüsü ise Ubey İbni i Ka'b. Ubeyyun dediği Ubey İbni i Ka'b'ı söylemiş oluyor. Ubey İbni i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'la ilgili meselelerde en fazla itimat ettiği sahabeydi. E, hayatındayken. Mesela e, Peygamberimizin ilk vahiy katibi e, Medine'de Ubey İbni Kaab'dır. Ve ravilerinden bir tanesi diyor ki Ubey İbni Kaab'ın olduğu mecliste Allah Resulü bir başkasına Kur'an yazdırmazdı. Yani ona o kadar ki itimat ederdi. O var ise sadece Kur'an-ı Kerim'i ona yazdırırdı diyor. Ubey İbni Kaab e, sahabe döneminde daha Peygamberimiz hayattayken Ashab-ı içerisinde Allah Resulü'nün kendisine görev verdiği ve Medine'nin dışından Medine'ye gelen insanlara Kur'an-ı Kerim öğreten sahabelerden bir tanesiydi. Hatta Allah Resulü bir gün namaz kıldırdığında, Sünen Ashabı bunu rivayet ediyor. Bir rivayete Rum suresi, bir rivayete herhangi bir sure okurken Allah Resulü şeyi karıştırıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri birbirine karıştırıyor. Namazı bitirdikten sonra arkasına dönüp diyor ki Ubey ibn-i bizimle beraber namaz kıldı mı? O da diyor ki evet ey Allah Resulü ben sizinle beraberdim. Seni beni düzeltmekten alıkoyan şey nedir?" E, diyor Ubey ibn Kıba. Yani Allah Resulü onun kendisini düzeltmesini istiyor. Yine bir rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Ubey ibn Kıba diyor ki bu Buhari'nin rivayeti Allah benim sana Kur'an okumamı bana emretti diyor ve ona Beyyine Suresi'ni okuyor. Lem yekunillazine keferu min ehlil kitabi bu sureyi baştan sona okuyor. Ubey ibn Kıba peygamberimize soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor Allah beni sana isimlendirdi mi? Yani benim ismimi söyledi mi Allah Azze ve Celle? O da evet diyor Allah seni bana isimlendirdi. Çok duygulanıyor Ubey ibn Ka'b bunun üzerine oturup ağlıyor. Allah Resulü'nün vefatından sonra ise e, tabiinden meşhur olmuş karilerin birçoğu Ubey ibn Ka'b'ın yanında Kur'an-ı Kerim öğrenmiş ve rivayetlerini Ubey ibn Ka'b'a e, dayandırmışlardır. Belki de bunda etkili olan şey Allah Resulü'nün daha hayatta iken e, Ubey ibn Ka'b'a bu kadar iltifat etmesi olabilir. Allahu alem Bir tanesi de Ubey ibn Ka'b. Ali-i uthman ubey Zeydu. Zeydu'dan kastı Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit'i kast ediyor. Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Ka'b'ın olmadığı yerlerde Peygamberimizin kendisine vahiy yazdırdığı ikinci güvenilir vahi katibiydi. Allah Resulü'nün. Ayrıca diplomatik yazışmalarda, uluslararası ilişkilerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin danışmanı, mütercimi, tercümanı Zeyd bin Sabit'i çünkü Allah onu dile yatkın bir şekilde yaratmış. Böyle bir meziyeti var. Aleyhissalatu vesselam da onun bu meziyetini kullanıyor. Zeyd bin Sabit'in çok iyi bir Kur'an karisi olduğunu nereden biliyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerim'i tek bir mushafa toplarken Zeyd ibn Sabit başkanlığında bir heyet kurmasından. Yine Osman radıyallahu anh'ın Kur'an-ı Kerim'i mushaflar olaraktan tek bir mushafta cem edip diğer mushafları yakmak istediğinde Zeyd ibn sabit başkanlığında bir heyet kurup ona yaptırmalarından ve bütün sahabenin de buna razı olmasından biliyoruz ki sahabe arasında Kur'an konusunda, Kureyş'in dili konusunda özellikle Zeyd ibn sabit güvenilir bir sahabe. Sonradan gelen mütevâtir kıraatlerin isnadında da Zeyd ibn sabit var. Yani Zeyd ibn sabit kıraatin peygambere dayandırıldığı ana esaslardan, ana temellerden bir tanesi. Ali ibn Mes'ud'un Sahdu, İbn-i Mes'ud'un da bu konuda ciddi bir payı vardır. Ee, bu konuda ona düşmüş olan bir mutluluk vardır diyor. Abdullah i̇bn Mes'ud, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mekke'den itibaren Allah Resulü'nün sürekli ağzından Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye ehemmiyet gösteren sahabelerden bir tanesi. Kendisi diyor ki, ben 70 tane sureyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden öğrendim. Yani bizzat Peygamber aleyhisselatu vesselam'dan dinledim ediyor. Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şerifte e, diyor ki kim Kur'an'ı indirildiği gibi ıslah, canlı Allah katındaki haliyle dinlemek istiyorsa Ummu İbni Abd'in kıraati üzere Kur'an-ı Kerim okusun. Yani Abdullah İbni Mesud'u kastediyor. Kim Kur'an-ı Kerim'in Allah katından indirildiği gibi taze, canlı bir şekilde okumak istiyorsa Ummu İbni Abd'in kıraati üzere okusun diyor. Bu da tabi Allah Resulü'nün ona yapmış olduğu en büyük tezkiyelerden bir tanesi. Abdullah İbni Mes'ud bu saymış olduğumuz sahabelerin hilafına yani Ali, Osman, Ubey Zeyd'in hilafına erken dönemde Kufe'ye gittiğinden dolayı Kufe tarafının kıraati genelde Abdullah İbni Mes'ud'un kıraatidir. Ve oradan Allah Resulü'ne e, nisbet edilen kıraatler genelde isnatlarında Abdullah İbni Mes'ud söz konusudur. O da e, mütevatir kiraatların temel dayanaklarından bir tanesidir diyebiliriz. Yine e, Allah Resulü'nden e, Abdullah İbni Amr İbni As Bukhari ve Müslümü rivayet ettiğine göre aleyhissalatu vesselam şöyle söylüyor Kuran'ı dört kişiden dinleyin. Kuran'ı dört kişiden öğrenin. Abdullah İbni Mesud'dan Salim'den Salim erken zamanda vefat ediyor. Çok da e, ondan istifade edemiyorlar. Muaz ibn Cebelden ve Ubey ibn Ka'b'dan. Ka Bu dört kişiden Kur'an-ı Kerim'i dinleyiniz, Kur'an-ı Kerim'i öğreniniz e, diyor. Bunlardan zaten iki, iki tanesi yukarıda geçti. Biri Ubey ibn Ka'b, bir tanesi de Abdullah ibn Mesud. Kaç kişi zikretti burada? Ali, Osman, Ubey Zeid ibn Mesud Beş tane radiyallahu anhum ecmaîn. 60. beyitte diyor ki: keda Ebu Zeyd'in, Ebu Darda keza" Muaz ibn ve aldı. Kaza Abu Zeyd, Abu Darda, Muaz ibn ve aldı. Abu de bunlar gibidir, Keza bunun gibidir. Yani bu yukarıda saydıklarımız gibidir. Kim? Abu Zeyd. Başka Abu Darda, bir de Muaz ibn Jabal. Bu üç tanesi de bunlar gibidir. Ve akhada. ve aldı. Bu bir sonraki beyte dahil. Yani şimdi bu sefer bu ve ahaza kelimesinden itibaren bu zikretmiş olduğu yedi, sekiz tane sahabeden Kur'an-ı Kerim kıraatını dinleyenleri bize anlatacak. Onlardan Kur'an alanları anlatacak. Onu da bir beyt sonra söyleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Ebu Zeyd'dir. Ebu Zeyd kimdir? Ebu Zeyd, Enes radıyallahu anh'ın Enes ibni Malik'in amcalarından bir tanesidir. Ensaridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an-ı Kerim'i okuma ve e, okutma noktasında meşhur olmuş olan sahabelerden bir tanesidir. Hatta e, Enes İbn-i e, Bukhari'de varit olan bir rivayette diyor ki Allah Resulü döneminde Kur'an-ı Kerim'i dört tane sahabe topladı. Yani ne demek bu? Allah Resulü daha hayattayken Kur'an'ı ezberleyen dört kişi vardı diyor. Bunlar kimlerdir? E, bunlardan bir tanesi Ebu Zeyd'dir diyor. Yani bu yukarıda saydığı sahabelerin, e, Ubey ibn-i Muaz Cebel Abdullah ibn Mesud. Bir tanesi Ebu Zeyd'dir. Peki biri soruyor e, şeye e, Enes'e. Ebu Zeyd kimdir diyor. Çok meşhur olan, tanınan biri değil. Çünkü benim amcalarımdan bir tanesidir diyor. Yani kendi akrabalarından bir tanesi olduğunu söylüyor. Ebu Zeyd, El Ensari adında meşhur olmuş olan bir e, tanınan bir kari. Fakat çok kendisiyle ilgili bilgiye sahip değiliz. Bunlardan bir tanesi e, Ebu Derda'dır. Yine bu yukarıda söylediğim Enes hadisinin bir rivayetinde Allah Resulü döneminde Kur'an-ı Kerim'i şunlar topladı diyor. Birinin de Ebu Derda olduğunu söylüyor. Yani Ebu Derda da daha Peygamberimiz hayattayken Kur'an-ı Kerim'i canlı canlı hefz eden sahabelerden bir tanesidir diyor. Lakin biliyorsunuz biz her ne kadar Ebu Derda meşhur kariler arasında zikredilse de kiraat ilminde çok fazla Ebu Derda'nın ismi geçmiyor. Daha çok züt ve takva yönüyle, nasihat ve mevize yönüyle ön plana çıkmış olan sahabe. Yani kendinden sonra gelen tabi'inlere, tabi'inler ondan biraz daha ahlakı, zühtü, işte tezkiyeyi ondan öğrenmişler. Bu cihetiyle daha Allah Resulü döneminde, hatta Allah Resulü'nün kendisini uyardığı sahabelerden bir tanesi. Yani çok fazla hayattan el çektiği için, ahirete yöneldiği için, hatta artık hanımının ve çocuklarının hakkını yerine getirmediğinden dolayı Allah Resulü'nün kendisini uyardığı sahabelerden bir tanesi. Şey kıssasını biliyorsunuz. Selman radıyallahu anh ile Selman'ın evine misafir olduğu Ebu Derda. Gelip Allah Resulü'ne şikayet ettiği de aynı, aynı kişi Ebu Derda. Bu da zühdüyle meşhur olan sahabelerden bir tanesi. Keza Muaz ibn-i Cebel'in ve ya Yani Muaz ibn Cebel de bunlardan bir tanesidir diyor. Muaz ibn Cebel Ensar'dan olan bir sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle genç yaşta tanışmış olan, maddi durumu iyi olduğu için, kavminin efendisi olduğu için sürekli Allah Resulü ile beraber vakit geçiren ve ensarın alimlerinden kabul edilen, hatta Allah Resulü'nün hayattayken benim ümmetimden helali haramı en iyi bilen Muaz'dır dediği, başka bir rivayette Muaz kıyamet gününde alimlerin bir karış önünde dirilecek dedi. yani bütün alimler bir bölük olarak dirilecekler. Muaz ibn Cebel onlardan bir karış önde hepsinin efendisi gibi dirilecek dediği, şahitlik ettiği sahabelerden bir tanesidir. Bu da yine Kur'an-ı Kerim ilimleriyle meşhur olmuş olan sahabelerden bir tanesi. Lakin Ali radıyallahu anh gibi Kur'an kiratinden daha ziyade fetvasıyla ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in fıkı üzere meşhur olan sahabelerden bir tanesidir diyebiliriz. 61. beit tabi 60. beytin sonuyla alabilirsiniz ve akada aldı. Anhum Abu Hurairah ma abni Abbasin ibnu Saibin wal Māni. Anhum Abu Hurairah ma abni Abbasin ibnu Saibin wal mani Onlardan anhum onlardan. Bir önceki beytin sonuyla beraber alalım. Onlardan aldı. Yani bu sekiz tane sahabeden aldı. Kim aldı? Ebu Hureyre. Ebu Hureyre aldı. Ma abni Abbas'in, İbni Abbas'la beraber. Bir de İbni Sa'ib'in, bir de İbni Sa'ib. Üç kişi zikretti burada. Ebu Hureyre, İbni Abbas, bir de İbni Sa'ib. Vel kastedilen kast edilen. Kast edilen bir sonrakinde devam ediyor. Bizeyni, yani bu ikisinden kastedilen edilen. İkisi dediği kim? İbn Abbas ve İbn Saibi kastediyor. Bu, bu ikisinden kastedilen Abdullahi Abdullah olanlardır. Yani Abdullah İbn Abbas ve Abdullah İbn Saib Saibi kastediyorum diyor. O zaman bu yukarıda ismi geçen sekiz 8 tane sahabeden e, kimler birinci dereceden Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler? Ebu Hureyre, Abdullah İbn Abbas bir de Abdullah İbn Saib. Tabii metinde İbn Abbas İbn Saib deyince Bunlardan kastettiğim Abdullah'lardır dedi. Yani başkalarıyla karıştırmayın dedi. Bunlardan birincisi kimdir? Bunlardan birincisi Ebu Hureyre e, radıyallahu anh'tır. Ebu Hureyre hicretin 6. veya 7. senesinde Yemen taraflarından gelip Müslüman olan sahabelerden e, bir tanesidir. Ebu Hureyre Allah Resulü'nün hayatındayken belki de Allah Resulü onun hıfzı, e, güzel ezberi ve güzel edasından dolayı Zaten Kur'an'ı ezberleyen çok fazla sahabe vardı. Daha ziyade Ebu Hureyre'ye kendi sözlerini söyledi. vesselam. Ebu Hureyre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken onun sözleriyle daha fazla iştigal etti. Son dört senesinde Peygamberimizle yaşamasına rağmen sahabenin içerisinden en fazla hadis rivayet eden Ebu Hureyre'dir. Zaten bunu kendisi de söylüyor İmam Bukhari ile Müslüm rivayet ettiği bir hadiste. insanlar Ebu Hureyre... Çokça fazla hadis rivayet etti diyorlar. Oysa ensar tarlalarında çalışıp mallarını, bahçelerini ıslah ederken, muhacirler çarşıda, pazarda ticaret ile uğraşırken, ben karın tokluğuna Allah Resulü ile beraber idim. Onların hazır olmadıkları mecliste hazır oldum. Onların duyup unuttuklarını ben hafız ettim diyor. Bu Ebu Hureyre'nin kendi, kendi sözü. E Allah Resulü biliyorsunuz ondaki bu istidadı görünce, Aynı zamanda ona dua da ediyor. Ee, yani onun hafızının kuvvetli olması konusunda Allah Azze ve Celle onun için dua da ediyor. Ebu ile hadis hafızı diyebiliriz. Tabi Allah Resulü vefat ettikten sonra e, hayırdan emellerini kesen insanlar değiller bunlar. Bu sefer diyor ben hangi konuda eksiğim? Kur'an konusunda eksiğim. Hadi Kur'an-ı Kerim'i de güzel öğreneyim. Bu Kur'an-ı Kerim konusundan meşhur olmuş olan sahabeler kimse tek tek onlardan Kur'an-ı Kerim dinleyerek Kur'an-ı Kerim'deki karilik yönünü de geliştiriyor ve bir sonraki nesle yani tabi'in nesline Kur'an okutanlardan bir tanesi de Ebu Reyre haline, e, haline geliyor. Abdullah İbni Abbas, ikinci kişi burada. Biliyorsunuz Abdullah İbni Abbas küçük sahabelerden kabul ediliyor. Yani Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir bunlar sigaru sahabe, küçük sahabeler. Bunlar genelde çocukken Allah Resulü'nü görmüş olan. Allah Resulü'nü artık akletmeye başladıkları zaman, yani buluğa erdikleri dönemde de Allah Resulü'nün vefat ettiği sahabeler. Haliyle bunların ilminin çoğu direkt Allah Resulü'nden değil, Allah Resulü'nden işitenlerden oluyor. Abdullah İbni Abbas hem Kur'an-ı Kerim konusundaki bilgisini hem de hadis konusundaki bilgisini direkt Allah Resulü'nden ziyade daha çok işte sahabelerden duyduğu, onların meclislerine gidip onlardan dinlediği yerlerden elde etmiş, öğrenmiş. Ee, mesela Abdullah İbni Abbas ile alakalı işte Zeyd İbni Sabit ile ilgili, özellikle Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendi derseniz eğer, gidip Zeyd İbni Sabit'in kapısında yatardı Abdullah İbni Abbas. Eğer uykudaysa, henüz uyanmamışsa onun kapısında yatardı. Ta ki evinden çıktığında ona bir takım sorular e, sorabilsin. E, Ağırbaşlılığından ötürü, bir de dindeki fehminden ötürü Ömer radıyallahu anh onu Bedir ashabının oturduğu meclislere kendi yanında götürürdü. İnsanlara bir soru sorduğunda Abdullah İbni Abbas'ın da görüşünü mutlaka almak isterdi. Ömer radıyallahu anh. Böylece hem kendinden bulunan o istek, o işte ilme karşı düşkünlük, hem de sahabenin onu kendi meclislerinde yüceltmesi, ona değer vermesi ve bu şerefli meclislere şahit olması hasebiyle Abdullah İbni Mesud da hem Kur'an konusunda hem de sünnet konusunda çok ciddi bir ilim topladı. Lakin daha sonra Allah Resulü'nün duasından olması lazım. Allah'ım onu kendi dininde fakih kıl ve kitabın tevilini ona öğret. E, duasından ötürü Abdullah İbni Abbas hangi alanda sıyrıldı? Kur'an-ı Kerim alanında sıyrıldı. Tabi kıraatten daha ziyade Kur'an-ı Kerim'in tefsiri üzerine Abdullah İbni Abbas daha çok meşhur oldu. Allah'ın kelamını insanlara izah eden, e, açıklayan sahabelerden bir tanesiydi. Kim kaldı? Abdullah İbni Sa'ib. Abdullah İbni Sa'ib de küçük sahabelerden bir tanesi. Abdullah İbni Sa'ib'in babası yani İbn-i ib, cahiliye döneminde peygamberimizin ticaret ortakıydı. Fetih yılında Müslüman oldular bunlar. Halil Abdullah İbni Sa'ib peygamberimizi çok az gördü. Yani çok fazla görmedi. Peki Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrendi? Ubeyb-i Kâb'dan öğrendi. Ubeyb-i Kâb'ı sürekli ona mülazamet etti, öğrendi. Yedi kıraat imamından i̇bn Kesir'in kıraati de bu kanaldan bize geliyor. Yani Abdullah İbn-i kanalıyla bize geliyor. Ee, Abdullah İbn-i Sa'ib bunlardan bir tanesi. Bu karilerden bir tanesi. Evet bu beyit bitti şimdi. 60 e bunlar kimlerdi? E bunlar yine sahabeden ama sahabenin küçükleri. Yani sahabeyi iki tabakaya ayırdı. Büyük sahabeleri saydı. Sonra küçük sahabeleri saydı. Şimdi tabi yine. Geçecek. 61. beyitte diyor ki: Bizeyni Abdullahi thumma men shuhr min tabi'in fellezi minhum zikir. Bizeyni Abdullahi thumma men shuhr min tabi'in fellezi minhum zikir. Bizeyni yani bu ikisinden kastedilen yukarıdaki İbn Saib ve İbn Abbas'tan kastedilen Abdullahi. Abdullah olanlardır. Abdullah İbn Saib ve Abdullah İbn Abbas olanlardır. Thumma sonra men shuhr Meşhur olan kimseler. Min tabi'in. Tabi'inlerden meşhur olan kimseler gelir. fel O kimseler ki minhum humzukir Onlardan zikredildi. Yani şimdi onlardan ismi zikredilenleri bize zikredecek. Kimdir onlar? 63. beyt. Yezidu. Ey men abuhul qaqa'u. Vel a'racu ibn hurmuzin qadşa'u. Yezidu. Eymen abu'l-Qaqa'u ve'l-A'racu ibnu Hurmuz'un kad şa'u. Yazid bin Tabiinden Kur'an kıraati ve hafızından meşhur olan Yazid'dir. Hangi Yazid? Ey o Yazid ki yani men o kimse ki ebu'hu onun babası el-Qaqa'u, Qaqa'dır. Yani Yazid ibni Qaqa olmuş. Oldu Qaqa'nın oğlu Yazid. Ve'l-A'racu ibnu ve A'rac Hurmuz'dur. قَدْ شَاعُوا Muhakkak ki bu ikisi yayılmıştır. Yani bunların zikri, bunların ismi İslam aleminde yayılmıştır e, diyor. Yezid ibn Kaka tabiindendir, tabiinin büyüklerindendir. E, bu Abdullah ibn Abbas ve Ebu Hureyre'den e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen tabiinlerdendir. E, ayrıca Ubey ibn-i kendisinden değil ama Ubey ibn-i meşhur öğrencilerinden Abdullah ibn Ayash Ayaş e, ismindeki e, zattan da yine bu Yazid ibn Kaka Kur'an-ı Kerim'i dinlemiştir. Yazid ibn-i öğrencilerinden en meşhur olanı da yedi tane kıraat imamından Nafi'dir. Yani Nafi'nin kıraati Yazid ibn Kaka Kâk'a cihetiyle Allah Resulüne e, ulaşıyor. Onun için tabiin döneminde kıraat konusunda en meşhur olanlardan e, bir tanesidir. İkincisi kim dedi? Ağrac İbni Hurmuz dedi. Ağrac İbni Hurmuz de Tabe'nin büyüklerindendir. Yani sahabenin çağına yetişen ve onlardan fazlasıyla istifade eden dönemdendir. Bu da Ebu Hureyre Abdullah İbni Abbas'tan direkt e, kiraat dersi almıştır. Lakin Ubey İbni Ka'b'ın kiraatini bu da aynı şekilde Abdullah İbni Ayaş ismindeki e, Ubey İbni Ka'b'ın öğrencisinden e, dinlemiştir. Ağrac İbni Hurmuz. Evet. Bu ikisi. Sonra Mucahidun 64. beyit. Ata Saidun ikreme ve'l-Esvedu'l-Hasanu zirr'un alqame. Hepsi isim zaten bunların. Biliyorsunuz. Mucahidun Ata Saidun ikreme ve'l-Esvedu'l-Hasanu zirr'un alqame. Mucahid Ata Said ikreme Bunların dördü de kimin öğrencisidir? Bunların dördü de Abdullah İbni Abbas'ın öğrencileridir. Bu Mücahit iki tane ata, Said İbni Cübeyir bir de İkrime. Bunların beşi de Kur'an-ı Kerim konusunda e, tanınmış olanlar. Lakin İbni Abbas'ın öğrencilerinin hepsinin ortak özelliği aynı İbni Abbas'ta olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'in kıraatinden daha ziyade Kur'an-ı Kerim'in tefsiri konusunda meşhur olmalarıdır. Yani hocaları tefsir sıyrıldığı gibi öğrencileri de hepsi tefsirciyetinde sıyrılmışlardır. Bunların en meşhuru da mücahittir Yani en uzun Abdullah İbni Abbas'a mülazemet eden ve Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra Abdullah İbni Abbas'a iki defa okuyan her bir ayette onu durduran ve her bir ayetin ilmini kendisine soran bir sahabedir. Hatta biri gelip Mücahid'e bir soru soruyor. Hani bunların en büyük faydası neydi onu söylemek açısından. Mücahid de tabi utanıyor. Yani Abdullah İbni Abbas burada dururken bana mı soru soruyorsun? Abdullah İbni Abbas'la diyor cevap ver. Eğer doğru söylersen benim sukutumla doğru söylediğimi anlarsın. Eğer yanlış söylersen seni düzelteyim zaman Allah hamd edersin. En azından ben yaşıyorum. Yanlış bir şey yaptığınız zaman sizin yanlışınızı düzeltirim diyor. Bunların en büyük faydaları şudur. Bunlar hem ilmi sahabeden öğrendiler. Hem de sahabenin hayattayken daha bunlar verdikleri fetvaları sahabelerin duymasını ve onları düzeltmesine de aynı zamanda bu şerefe de nail oldular. Onun için Mücahit bunların arasından en meşhur olanıdır. Said İbni Cübeyr ilim konusunda şeyden üstündür. mücahitten üstündür. Fakat mücadele insanı olduğundan dolayı Mücahit gibi ilim cihetiyle e, duyulmamıştır. Daha ziyade mücadelesiyle duyulmuştur. Zaten hayatın on senesi cihatla geçmiştir. İşte Haccac'la, Emevilerle e, mücadele etmiştir. Kaçmıştır, saklanmıştır. E, i̇nsanların içerisine çıkamamıştır. En sonunda zaten Haccac'ın eliyle şehit, e, şehit edilmiştir. Ata İkrime de bu ikisi kadar meşhur olmasalar da bunlar da İbni Abbas'ın meşhur şeylerindendir, meşhur öğrencilerindendir diyebiliriz. Esved, ikinci bölümde geçen Esved ve Alkame. Bu ikisi de Kufe'de Abdullah İbni Mesud'un sürekli yanında bulunan, onunla beraber kalmış olan ve ondan ilim hem Kur'an'ı hem Kur'an-ı Kur Kerim'in fıkhını öğrenen insanlardandır. Bir sonraki beyte Mesruk'u da zikrediyor. Mesruk da böyledir. Yani bu üçü Abdullah İbni Mesud'un en seçkin şey öğrencilerindendir. Esvet, bir de bir de Mesruk. Genelde Hanefi fıkı edilmiş olduğumuz fıkı veya Kur'an-ı Kerim'deki tefsir cihetinden de bu üçü kanalıyla İbni Mesud'a, İbni Mesud kanalıyla da Allah Resulüne dayanıyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in ahkam ayetlerinde, Hanefi mezhebinin tercihleri genel itibariyle Abdullah İbni Mesud'un tercihlerine yakındır. Sebebi de çünkü Abdullah İbni Mesud onların bölgesinde ve onlar Abdullah İbni Mesud'un ilim yaydığı bölgede yetişmişlerdir. Evet, Hasan, Hasan'i Basri. Yani hasan Basri daha Allah Resulü'nü görmemiş. Lakin onun Allah Resulü, yani daha çok küçükken Allah Resulü vefat ettikten sonra ee, şey doğuyor. Yani Hasan-ı Basri doğuyor. Ee, Mekke'de şey Medine'de yaşıyorlar. Hatta öyle ki peygamberimizin hanımı Ümmü Seleme e, Hasan'ın annesini bir yere gönderdiğinde Hasan ağladığında ona süt veriyormuş yani. Hani o kadar peygamber evinde büyümüş bir ebri. Ee, hatta ağladığında durmadığında Ümmü Seleme annemiz onu mescide gönderirmiş. Yani o hücresinden birine verilmiş. Al bunu mescide götür. Ömer radıyallahu an insanlarla konuşurken Hazan'ı kucağına oturturmuş. Hasan el insanlara bir şeyler anlatırken Hasan el-Basri de onun kucağında otururmuş. Halile Hasan el-Basri sahabelerin şeyinde yetişmiş. Sahabelerin vasatında yetişmiş bir tabi'in. Kur'an'ı ve hadisi direkt onlardan öğrenmiş tabi'in imamlarından bir tanesi. Lakin Hasan basri de yine aynı şekilde züt ehli olduğundan dolayı insanlarla çok fazla iç içe olmadığından dolayı ilim yani tabiinin en seçkin alimlerinden biri olmasına rağmen ilim yönüyle değil daha çok zühd yönüyle ön plana çıkmış olan kişilerden bir tanesi. Fitnelerden o dönemdeki siyasi tartışmalardan, kavgalardan hepsinden uzak durmuş. Yani hiçbirine karışmamış olanlardan bir tanesi. Bir de kim var? Ee, Hasan Zirr'un bir de Zirr İbni Abi Hubeş. <gülüyor> Zirr İbni Abi Hubeş de bu da e, Abdullah İbni Mesud ve Ali radıyallahu anh'tan Kur'an-ı Kerim'i dinleyen tabi'inlerden bir tanesi. Kufa bölgesinde. Tabi bu da daha sonra yine zühd ile meşhur olmuş olan, daha çok ilim yönüyle ön plana çıkmayan tabi'inlerden bir tanesi. Zır İbni Ebi Hubeş. 65. Beyt Keza mesurukun keza abide An'ın fethası ile Keza mesurukun keza abide Rucu'u sebaatin lehum labudde Kaza mesrukun kaza Abide rucuu sebaatin lahum labuddah. Mesruku söyledik zaten. Kaza mesrukun. Bunlar gibi bir kıraat imamı da tabiinden mesru'dur dedi. Kaza Abide. Abide İbni Amr İbni Eslemani. Bu da tabi'in imamlarından bir tanesi. Ubeyde değil genelde yanlış okunuyor ismi. Abide İbni Amr İbni Selmani. Bu da Ali ve i̇bn Mesud radiyallahu anhüm ecma'in bunların talebesi. Kur'an-ı Kerim'i bunlardan dinlemiş ve insanlara da bunların tarihiyle Kur'an-ı Kerim'i okutmuş olan tabiinin kıraat imamlarından bir tanesi. Şimdi burada yani bu yukarıdaki beyitlerde üç parçaya böldü e, meşhur kuralları. Sahabenin büyükleri, sahabenin küçükleri bir de Tabi'in. Üç ayrı şey olmuş oldu, üç ayrı parça oldu. Niye bize özellikle bunları zikretti? Yani birçok bunların dışında da meşhur olan, bunların dışında da Kur'an-ı Kerim'i okumuş ve okutmuş insanlar var. Son beyitte bize onu anlattı. Rucu'u sebatin lahum la Yedi tane mütevâtir kıraatın bunlara dönmesi, bunların kanalıyla Allah Resulüne ulaşması şarttır. Gereklidir, kaçarı yoktur. Yani elimizde bulunan 7 tane şey var. Mütevâtir kıraat var. Bu yedi tane mütevatir kıraat ne, hangi yollardan Allah Resulü'ne ulaşmış? Bu ismini zikrettiğimiz bu meşhur tabiinden ve sahabeden meşhur olmuş olan kariler vasıtasıyla Allah Resulü'ne ulaşmış. Yedi tane mütevatir kıraatın senedinin dayanağı bunlar olduğundan dolayı bunlar kıraat ilmiyle daha fazla meşhur olmuşlar. Ondan dolayı bunların isimlerini bize rucu رجوع سبعة la لابده bu bölümle alakalı benim anlatamadığım veya sizlerin sormak istediği bir şey var mıdır? Evet. Vahsure davana Elhamdülillah ya Rabbi'l alamin.